Efendim doğduktan sonra hemen ölen bir çocuğa yapılacak muamele nasıldır? Defin ve yıkanma işlemleri nasıl olur? Bu çocuk ahirette anne ve babasına şefaatçi olabilir mi demişler? Evet. Şimdi burada üçlü bir boyut var. Birincisi bir çocuk doğduktan sonra ifadesi mutlak olduğundan dolayı hı hı. düşük de bir doğumdur. Öyle değil mi? Evet. Buradan ele alalım. Bir hanımefendi bazı uzuvları belirmiş, mesela diyelim parmakları belirmiş, ayak parmakları veya efendim işte eli belirmiş, bu gibi bazı uzuvları belirmiş olan bir çocuk düşürürse, bu çocuk normal doğum yapmış çocuk hükmündedir. Nasıl ki bir hanımefendi normal bir doğum yapar, doğumdan hemen sonra, bir dakika sonra çocuk ölürse, bu çocuk normal çocuk kabul ediliyor ise, bazı organları belirmişti, eli vesaire belirmiş veya göz çukurları, kulakları vesaire belirmiş bir düşük yapan hanımefendi normal bir çocuk doğurmuş gibi kabul edilir. Dolayısıyla ister organları belirmiş çocuk düşürsün, isterse normal olarak bir ölü çocuk dünyaya getirsin veya canlı bir çocuk dünyaya getirip de beş dakika sonra ölsün. Hı hı. Bu çocuklar kesinlikle annelerine ve babalarına şefaatçi olurlar. Niye peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizin hadisi şirifleri şerifleri var. Buyuruyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem inne's sıktı la yurağim rabbuhu izâ adkhala ebaveyhi'n Allah Teala anne babayı düşük çocuğun anne babasını cehenneme sokmak istediği vakitte bu düşük olan çocuk Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretlerini çok ısrarlı bir şekilde Ya Rabbi, ana babamı affet diye adeta mücadele eder. Adeta mücadele. ısrarlı bir şekilde anne babasının affı için müracaatta bulunur. Hı hı. O zaman diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Feyyukalu eyyühe sıkt el muraghim rabbehu edhil ebeveykel cennete Ey Rabbine bu kadar ısrarlı bir şekilde anne babasının affolmasını isteyen e bu konuda ısrarcı davranan düşük çocuk hadi anne babanı cennete sok denir diyor. O da diyor, "Feyecru ebeveyhi biserihi hatta yudkhilahuma'l cenne. Anne babasını cennete sokuncaya kadar göbek bağından, göbek bağından tutarak anne babasını cennete sokar ve sokuncaya kadar da onları çeker diyor. Bu hadis. İkinci bir hadis daha var şu anda aklıma geldi. Şunun kitaplarında diyor ki: "Vallahi nefsi biyedhi, inn al-sukta layjuru ummuhu ila al-jannati izah tesebethu." Evet. Allah'a hayatımı ve ölümümü elinde tutan, elinde bulunduran Allah'a emin olsun ki, düşük çocuk, annesini cennete sokuncaya kadar göbek bağıyla onu çeke, çeke, çeke cennete götürür diyor. Ama ne vakit? Bir şart koşul, izah hu annesi sabredip sabredip ecrini Allah'tan beklediği vakitte bir anne çocuğu düşük olduğunda veya öldüğünde sabreder. Bunun ecrini Allah Celle ve Hazretlerinden beklerse ölen çocuklar ona şefaatçi olurlar. Bunda şek ve şüphe yoktur. Evet. Çünkü Resulullah Efendimizin hadisleri açıktır. Peygamberin sözü olduğu vakitte hiçbir ademin sözüne itibar edilmez. O bize yeterli. Yeterli. Ne muamele yapılacak? Şimdi ölü doğan çocuk, ölü doğan çocuk ister düşük olsun, isterse ölü olarak 9 aylık çocuk hı hı. doğmuş olsun. Bu isim konması mustahaptır. Ama konmasa da olur. Yani ölse bile isim konulur. Tabii ki. Ölü mı? doğmuşsa bak ağzaları belirmiş. Veya tam ağzalar olmuş 9 aylıkken herhangi bir nedenle ölmüş anne karnında ve alınmış veya düşmüş. Bu çocuğa isim konması mustahaptır. Konmasa da olur fakat konması güzel görünmüştür. Ondan sonra da alınır, üzerinde kan vesaire lekesi varsa suya tutulur. Normal bildiğimiz gusül abdesti aldırır gibi abdest alma değil Üzerindeki kan lekeleri temizlenir Sonra bir bez parçasına sarılır. Kefen gibi değiller, yani. normal bir bez parçasına sarılır. Mezarlığın kabristan uygun bir yerine namaz kılınmaksızın defnedilirler. Ama çocuk doğar, doğduğu anda bir an bile olsa ses çıkartırsa veya diyelim ki ellerini oynatırsa, yani canlı doğduğunu bir alamet oluşur ise o gayri insandır. İnsan olduğundan dolayı ismi konulmalıdır, Bak, ismi konulmalıdır, normal yıkanmalıdır. Yıkandıktan sonra kefenlemeli, cenaze namazı kılınmalı ve normal bir ölü defnedilir gibi de defnedilmelidir. Evet. Teşekkür ederiz değerli hocam.